Arkası Yarın. Bir Harman Yeridir Çanakkale 2. bölüm.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 Tanju Tunçel, Emirpaşa Nihat Oktay, Cevatpaşa Müfit Coşkun, Talatpaşa Hakan Güner, Kaymakam Yalçın Dümert, Muhtar İskender Bağcılar, Imam Saltuk Kaplangu, Sarıçavuş Can Başak, Limon Famsender Emin An, Kurmay Subay Aziz Sarvan, Ketsenir Orçun Çıtır, Augustin Nuri Karadeniz, fişer Güray Görken, Köprat Murat Öncül, Pilot Can Ertuğrul, Yüzbaşı Ragıp Yavuz, İzzet Ergun Işıldır, Kahvecinin eşi Ece Okay Işıldır, Mahmut Sabri Kutay Kırşehirlioğlu, Deniz Asubayı Volkan Gösunlu, Zeynep Yonca İnal, İmamın eşi Onuray Evrentan, Nazlı gelin Pınar Aygün, Muhtarın eşi Hülya Arslan, Burdwood Gökhan Seyhan, Hamilton Murat Ozan İngiliz General Kubilay Tembeli oldu. Dirabek Yılmaz Meydanı. Anzac Crawford, Avustralya'da Gelibolu Savaşları Müzesi kurmakla görevlendirilmiştir. Bir süre önce kaybettiği Türk asıllı annesinin de son isteğine uyarak olayları bir de Gelibolu'da araştırmak üzere Şüheda Cemiyeti'ne gelir. Çanakkale'nin en eski derneği olan bu cemiyeti 90'lı yaşlarına gelen başkanana kurmuş ve bugüne kadar getirmiştir. Anzac Crawford, aradığı kişiyi bulmuştur. Şüheda Cemiyeti'nde bir araya gelirler. Başkan Anadan Çanakkale'nin farklı yönlerini dinlemeye başlar. Birinci Dünya Savaşı patlamıştır. İttihat ve terakki yönetimindeki Osmanlı İmparatorluğu zor günler yaşamaktadır. Çanakkale içinde bir uzun selvi Kimimiz nişanlı Kimimiz evli... Of gençliğim eyvah... Ee, nice gençler bir daha geri dönmemek üzere bir bir cepheye uğurlandılar. Çok hüzün hüzünlü insanların hikayeleri. Seni de bu yaşta bu tekerlekli... Koltukta yoruyorum ama başkanım. Ah bilakis bunları anlattıkça daha da dinçleşiyorum azak <gülüyor> Dedikleri kadar var mısın? <gülüyor> You're a treasure. <gülüyor> yani e, sen bir hazinesin başkanım. <gülüyor> neyse neyse devam edelim. Enver Paşa 1915'in Şubatında Cephe'ye giderek müstahkem mevkii komutanı Cevat Paşa'yla son gelişmeleri görüşür. ...düşman donanmasında hareketler nasıl Cevat Bey? Birkaç gündür giriş tabiyalarımızı bombalamaktalar efendim. Herhangi bir hasar var mı? Seddül Bahir Kalesi cephaneliği isabet aldı. Beş subay ve 81 erimizi şehit verdik. Cık cık cık. <Sessizlik> Tedbirli olalım. Durumun vahametine göre tahtı taşımak için... ...iki tren Haydarpaşa garında her an hazır bulunmaktadır. Esas saldırıya başlamadıklarından henüz tehlikeli bir durum yoktur efendim. İlk bombardımanları bile İstanbul'daki azınlıkları heveslendirmeye yetti. Bu bombardıman bir yerde almamız gereken tedbirler için bize bir ikaz oldu. Hı hı. İstihbaratımıza göre Monros ve Midilli Adalarında dev bir donanma toplanmış. Gereken tedbirleri aldık Enver Paşa Hazretleri. Bunlar hakkında harita üzerinde izahat verir misiniz? Savunma düzenimizi Boğaz'ın ön ve orta kesiminde 27 batarya olarak 104 topla gördüğünüz şu mıntıkalarda kurduk. Peki Boğaz'ın deniz kısmı? On sıra halinde 377 mayın döşendi. Boğaza derinliğine çelik ağ girildi. Peki bunlar yeterli gelecek mi? Her iki yakaya torpil intizam edildi. Mayın hatlarında kıyıdan seyir bataryalarla korumaya aldık efendim. Dar vakitte takdire şayan bir tertibat kurmuşsunuz Cevat Bey. Tebrik ederim. Sağ olun paşam. Yalnız şu koca topları metrelerce yukarıya çıkaran bir sürü fedakar arasında bir kahraman var ki onu bilmenizi isterim. Kimdir o kahraman Cevat Bey? İmalat-ı Harbiye Ustası Ramazan Usta. Birkaç yardımcısıyla tonlarca ağırlıktaki topları halat ve kalaslarla şu yamaçlara kazasız belasız çıkardı. İşte bu memleket fedakar ve çalışkan insanlar sayesinde var olacaktır. Kendisini görmek isterim. Maalesef efendim. Az önce ekibiyle yıkılan tabyaları onarmaya gittiler. İçimizdeki bu değerlerin kıymetini bilerim. Ben şu an ayrılıyorum. Fakat siz takdirlerimi bildirip kendisini mükafatlandırın. Hadi Allah'a emanet olun. Sağ olun efendim. Evet biz de işimize dönelim. Gel bakalım Mayın Grup Komutanı Hafız Nazım Bey. Elimizdeki kalan son mayınları tespit ettiniz mi? İşe yarayacak 26 adet çıktı Cevat Albayım. Bu 26 mayını derhal Nusret Mayın gemisine yüklüyorsunuz. Topaneli Hakkı Yüzbaşı ile birlikte sizi zor bir görev beklemekte. Başüstüne efendim. Ama Hakkı Yüzbaşı istirahatlı geçenlerde ağır bir kalp krizi geçirmişti. Hay Allah. O tehlikeli mıntıkayı da en iyi bilen oydu. Üzülmeyin kumandanım. Ben durumun önemini kendisine izah ederim. Olur mu oğlum hiç? Hasta adama tövbe tövbe. Hakkı kaptanı iyi tanırım efendim. Vazifeyi duydu mu dimdik olur. Ya Rab! Biz bu çocukların hakkını nasıl ödeyeceğiz? Biz bu vatan varsa varız komandanım. Siz bize vazifemizi bildirin yeter. Bak. Şu kepes karanlık limanla Erenköy arasını görüyor musun? Haritanın şu noktası değil mi efendim? Evet. İşte elimizdeki son 26 mayını 5 metre derinlikte yüzer metre arayla Lodos-Poyraz istikametinde kıyıya paralel olarak tam buraya döküyorsunuz. Anlaşıldı mı? Yanlış anladım galiba komutanım. Kıyıya paralel mi dediniz? Evet. Her zamankinden farklı olarak bu sefer bunları kıyıya dik değil paralel olarak döşeyeceksiniz. Bunun nedenini öğrenebilir miyim acaba kumandanım? Düşman gemilerinin bombardımandan bir müddet sonra ikmal için geri çekilip diğer gemilere yol vermeleri icap etmeyecek mi? Evet efendim. İşte o kalabalıkta manevra yapabilecekleri en geniş yerde menzilimiz dışında kalan şu karanlık liman olacaktır. Doğru. Ya mayınların yerini tespit ederlerse efendim? Beş metre derinlikte dökeceğinizden bunları tayarelerden de fark edemeyeceklerdir. Mayınları bu tarzda döşeyebileceğiniz akıllarına bile gelmeyecektir. Hem de burunlarının dibine kadar girip. Haklısınız efendim. Harekat ne zaman? 7 Mart gecesi başlayıp gün armadan nihayet ermeli. O gece düşman gemisi kaynayan mıntıkada tüm ışıldaklar karartılacak. Vazife anlaşılmıştır efendim Yalnız Hafız Nazmi Yüzbaşı Harekatı büyük bir sessizlikle neticelendirmeniz lazım Fark edilmeniz halinde Sahil bataryaları tarafından korunacaksınız Lakin Alınan emir ne pahasına olursa olsun Yerine getirilecektir efendim Allah utandırmasın Şansınız yaver gitsin evladım General Hamilton ve Amiral Gué Pratte, Bugün 17 Mart 1915 hepimiz için önemli bir tarih olacaktır. Amiral gemimiz Queen Elizabeth'te toplanma sebebimize gelince, Amiral Carde'nin rahatsızlığından sonra bildiğiniz üzere Akdeniz Seferi Donanma Komutanlığı görevi bana verildi. Fransız Donanma Komutanı olarak yeni görevinizde başarılar dileriz Amiral De Robeck. Eksik olmayın Amiral Gué Pratte. Bu arada General Hamilton da İstanbul Seferi Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yeni atandı ve ayağının tozu ile aramızda. Şanssızlık getirmesin diye Amiral, o ismi Akdeniz Seferi karagücü olarak değiştirdim. Sizi de tebrik ederim General Hamilton. Sağ olun Amiral Gueprat'te. Bundan sonra birlikteyiz. <gülüyor> Amiral Karden ile hazırladığımız donanmayla Boğaz'a saldırı planını aksatmadan uygulamayı düşünmekteyim. Karagücü olarak donanmamızın çalışmalarını takdirle izliyoruz. Ben de şu işi bir an evvel bitirmek için sizi can kulağıyla dinliyorum Amiral. İşte o gün geldi çattı beyler. Yarın sabah bütün gücümüzle büyük taarruzu başlatıyoruz. 18 Mart 1915 unutulmaz bir gün olacak. <gülüyor> Desenize boğazı bir vuruşta ikiye bölüp doğru Konstantin'e gireceğiz. Bizler de kara gücü olarak görev almak için o anı sabırsızlıkla bekleyeceğiz. Şimdi beyler şu harita üzerine işlediğimiz ayrıntılı planı sizlere izah edelim. Sizi dinliyoruz Amiral Derobek. Harekat şu üç filo halindeki 18 büyük zırhlı olacak. Bunlar da 16 mil menzilli ağır toplarla donatılmış toplam 336 topumuz mevcuttur. Bu muazzam bir güç. Hele onların boğazlarda ancak 100 topu olduğunu düşünürsek, bir de irili ufaklı diğer gemilerimize hesaba katarsak. Doğru samirler, Türklerin yerinde olmak istemezdim. <gülüyor> planımıza göre şu öndeki A hattını en güçlü dört gemimiz zorlayacak. Bunları her iki yandan da diğer zırhlılar koruyacak. Anlaşıldı Amiral Derobek. Peki bizim Fransız gemileri nerede bulunacak? Siz de Amiral Guapparat'ta bir mil kadar arkamızdan şu B hattını oluşturacaksınız. Hmm. Gayet yerinde Amiral. Diğer altı gemi de, Hey Heysaller komutasında Boğaz girişinde üçüncü hatta oluşturarak sonraki safhalarda devreye girecek. Peki mayınlar Amiral Derobek? Son gelen hava raporunda Amiral Guevara girişteki altı millik bölgenin temizlendiğini bildiriyor. Mükemmel Amiral. Desenize bu sefer her şey yolunda. Yarın onlar için kıyamet günü olacak. Amiral ve General, kadehlerimizi kaldırabiliriz. Konstantinopolis'e, <gülüyor> kol kola birlikte girme şerefine. Şerefe... Topkapı sarayı, hamamlar, hazineler hepsi bizi beklemekte. Alo, alo, efendim. Ben Müstakya Mevkii Komutanı Albay Cevat. Düşman donanması on bir civarında Boğazı bombalayarak zorlamaya başlamıştır. Şu an burası cehennem gibi. Derhal bildireceğim efendim. Cevat Paşa'm şuraya bakar mısınız? Hiç bu kadar kalabalık gelmemişlerdi. Karşımızda gördüğün dünyanın en büyük birleşik donanmasıdır. Şuraya bakın efendim. İntepe bataryalarını susturarak şu uç taraftan boğaza girdiler. Ortadaki zırhlılar da merkez bataryalarını dövüyorlar. Kumandanım. Kumandanım Hamidiye ve Mecidiye Tabyaları arıyor. Ağır bombardımana maruz kalmışlar efendim. Ateş için müsaade istiyorlar. Henüz benziyle girmediler santralcı. Söyle az daha sabretsinler. Tepelerine dünyanın bombası yağarken karşılık verememek moral bozmaktır. 16 millik toplarla uzaktan dövüyorlar kurmay. Raporlarda durum nasıl? Rumeli Hamidiye'de iki top devre dışı. Çimenlik cephaneliği isabet almış. Anadolu Hamidiye kışlası tamamen harab olmuş. ...Dardonos ve Mesudiye'ye de tonlarca mermi düşüyormuş efendim. Bak görüyor musun? Şimdi de ikinci hattaki gemilerini öne sürdüler. Evet efendim. Yavaş yavaş yaklaşmaya başladılar. Menzile girdiler. Aslanlarıma bildirin. Tüm tabyalar ve bataryalar atış serbest. Baş üstüne efendim. Hadi aslanlarım gösterin kendinizi. Aman Allah'ım şu manzaraya bak. Gökyüzü görünmez oldu. Cehenneme hoş geldiniz pis sırtlanlar. Kubandanım santral irtibatımız kesildi efendim. Hatlarda hasar var. Hay Allah! Muhabere bizim can damarımız. Şu aralar irtibatı sağlayamazsak mahvoluruz efendim. Hemen atla haber postalarını devreye sokun. Baş üstüne kumandanım. ve Rumeli Mecri'yi susturdular. Acaba bombardıman altındaki evlatlarım ne haldeler? Gelen raporlara göre can kayıpları var Cevat Albay'ım. Namazgahla diye düşmek üzere. Toprak altında kalan hasarlı toplar var. Görünen o ki düşman bizi bayağı hırpaladı. Atışlarımızda ağırlaşma var. Topların menzillerini arttırdık ama çap ve güçleri yetersiz kalmakta. Ben topların gücüne değil, Mehmetçiğin yüreğine güveniyorum. Haklısınız efendim. Baksanıza, eğitim atışlarını aşıp dakikada iki atışa geçtiler. Kurmay, yanlış mı görüyorum? Şu karşı batarya Rumeli Mecidiye değil mi? Evet efendim, Rumeli Mecidiye tabiası Gelen raporlara göre orası ağır isabet alımsız durulmamış mıydı? Evet, mürettebatını da kaybetmiştik. Ama az evvel oradan bir atış yapıldı. İmkansız cevap aldı. Dürbünle orayı yakından takip edelim Kurmay Subayı. ...hislerim beni yanıtmıyorsa Rumeli Meclisi'ne Tabyası'nda farklı bir şeyler olmakta. Zeytunbaşı, tabyamızı başımıza yıktılar. Halimize bak. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Niye deli konuşma? Bu kadar kişi içinden bu Mecidiye tabyasında bir biz sağa çıktıysak demek ki yapacak bir şeylerimiz var. Tamam da Seyit ikimiz ne yapabiliriz ki? Çok şey. Kaderi inanmaz mısın sen? ni delali? Elhamdülillah. Hiç inanmaz olur muyum? Şehitlik nasip olmadıysa demek ki Yaradan'ın bir bildiği vardır. Neler diyorsun sen Seyit? Konuşma da yardım et hele şu mermiyi ama. Hadi canım. Az evvel topun ağzındakini salladık unuttun mu Seyit? Vincimiz arızalı. Unutmadım. Sen hele bir el atıver de... ...şu yağlı mereti sırtıma alayım. Oy, sen oynattın mı Seyit? O koca mermi kaç okka çeker. Okkasını mokkasını bilmem ama... ...nereye göndereceğimi iyi bilirim. Cık, i̇mkansız bu Seyit. Biz onu dört kişi anca vince koyabiliyoruz. Yeter Nidel Ali. Vakit bu zıkkımın namluya sürme zamanıdır. Haydi. Yavaş yavaş. Dur. Dur dur. dur. Ey kurban oldum. Namer de boyun eğdirme bizi. Ya Allah. Abur. Seyit ne yapıyorsun sen, koca mermiyi nasıl da kavradın, çıkaramazsın oradan. Aman Allah'ım gözlerime inanamıyorum, namlıyı bile sürdü. Ne deli, geç hadi topun başına. Ama bu, bu olamaz. Hala aval aval bakınıyor, geç diyorum şu topun başına. Geçtim be Seyit. Şu gemi, mermiyi tam onun göbeğine konduracağız. Hazır mısın? Hazırım. Beni mahcup etme, haydi bismillah. Ateş! Yaşasın tabi sabit! Oldu be! Oldu! Vurduk onu be Seyyid'im! Vurduk! Helal sana be koca Seyit. Gördün mü? Mecidiye tabyasındaki atışı gördün mü? Evet efendim! O şığın tam dümeninde patladı! Yaşayın aslanlarım benim! Bakın! Bakın! Diğer gemiler vurulan gemiyi yana almaya çalışıyorlar! Şimdi tüm müstahkem mevki toplarına haber verin. Atış serbest. Başüstüne! Bizimkiler nasıl da canlandı. Allah ne verdiyse yağdırıyorlardı. Manzara morallerini düzeltti. Buna ihtiyaçları vardı zaten. Bakın efendim, düşman donanması iyice telaşlandı. Tabii, susurluklarını zannettikleri tabiyalar kükreyince iyice afalladılar. Komutanım, bu veye bakın. Bu veyi de vurdular. Gördüm. Aferin Anadolu tabiyasına. Devam aslanlarım. Batıyor. Batıyor bakın batıyor. Koca gemi nasıl batıyor bakın. İnanılmaz. Bir fincan tabağı gibi suyun dibini boyluyor. Tüm gemiler şimdi de oraya doğru yardıma koşuyorlar. İşte şimdi esas panik başladı. Hadi evlatlarım ha gayret. Çökertin şunları. Ortalık cehennem gibi kabardı. İyice birbirlerine girdiler. Karanlık liman. Kurmay karanlık limana bak. Orada da mayını yemişler. Bir yan yatıyor. O İngilizlerin irresistible bulu galiba. Evet o. Kumandanım. Cepelerden kutlama mesajları yağmak. Daha erken santralcı. Söyle son gemi defedilinceye kadar gemişemek yok. Çok sular vallahi. Adeta ölüm olup yağmaktalar. Onların koca güllelerine karşı bizimkiler nabluya yüreklerini koyup ateşliyor. Dönüş manevraları arttı. İyice kıyılara yaklaşıyorlar. Orada da kıyı bataryalarımız onlara nefes aldırmayacak. Bakın peş peşe dizildiler. Çekiliyorlar galiba efendim. Çekilmiyorlar Kurmay. Kaçıyorlar. Kaçıyorlar. Evet komandörüm. Kaçıyorlar. Sadece 17. İşte düşmanın hızla boğazı terk etmekte olduğu bildiriliyor efendim. Çok şükür ya Rabbim. Bu anı da gördük. Geçemediler, geçemeyecekler. Evet, dolaştığımız tabyalara bakarsak kurmay... Dünkü düşman saldırısında bayağı hasar görmüşüz. Buna rağmen yine de Çanakkale'nin geçilemeyeceğini öğrendiler. Hem de donanmalarının üçte birini kaybederek acı bu şekildece batalbayım. Ya bizim zayiatımız tespit ettiniz mi Kurmay? Tespitimize göre 60'la 70 kişi arasında efendim. Sadece Dardanoz bataryasına 4000 merminin düştüğü bir bombardımana maruz kaldığımızı düşünecek olursak fevkalade hücumat atmışız demektir. Hele bir de onların 800 civarındaki kaybını da göz önüne alırsak ah! İşte efendim şu karşıda duran da kahramanımız Seyit Onbaşı. Gel bakalım Seyit. Anlat hele şu koca mermiyi nasıl kaldırdın öyle? Allah'ın izniyle çam kütüğü gibi kaldırıverdim komandarım. Hadi şunu bir daha kaldır da bu tarihi anı bir fotoğrafla belgeleyelim. Ne yaman olduğunu tüm alem görsün. Baş üstüne komandarım. Ya Allah! Olmuyor komandarım. Kusura bakmayın. Üzülme evladım. Lüzum asıl olduğunda sen o ilahi güçle dünyayı kaldırdın. Koca Seyitim. Dünyayı. çamak kale üstünü duman bürdü. On üçüncü fırka harbe yürüdü. Of. Gün Yazan Gürdal Oğur, yöneten Mazlum Kiper, efektör Ersin Temelli, yapım İstanbul Radyosu. Bir harman yeridir Çanak Galatlı oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere hoşça kalın sevgili dinleyiciler.